devam ediyoruz bu kitabın konusu çok mübarek Hayırlı bir konu bizlerin kabirde sorgu ve suale çekileceği bu dünya hayatında yaptığımız her şeyin özeti olan bizden istenen sorgu sualin ya doğru vereceğiz cevabını ya da hatalı vereceğiz Bu da bizim dünya hayatımızdaki Davranışımıza, amelimize, inanışımıza bağlı olacak. Bu kabir sorgusundan, kabirde sorulacak olan sorulardan herkes soru çekilecek. Herkes sorguya çekilecek. Her birimiz bu sorularla karşı karşıya kalacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bunu haber vermiş. İki melek gelecek, oturtacaklar. Men Rabbuk, Rabbin kim? "Ve madî nuktininne ne bir nebiyuk?" Peygamberin kim? Nebin kim? Bu üç soruyu soracaklar. Tabii bu sorulara hazırlıklı olmak lazım. Nasıl ki dünya hayatında gireceğimiz bir sınava hazırlık yapıyorsak, kabirdeki bu soruya da hazır olmak lazım. Ama ona yapılacak hazırlık hayata yayılacak bir hazırlık. Yani hayatımız boyunca artık bir hayat biçimi haline gelmesi lazım ki bir standarda oturtmamız lazım ki hayatımızı itikad olarak, iman olarak, amel olarak kabirde bu soruya ne yapalım cevap verelim. Yoksa telkin ederek kendimizi ezberleyerek insanlar böyle bir şey söylüyordu. Ben de bunları duyayım, alayım. Kabirde sorulursa eğer cevap verelim diyerek bu sorulara cevap veremeyiz. Çünkü hadislerde hadislerin bazı lafızlarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Münafık sorulduğunda, münafık kimseye sorulduğunda der ki: Ha ha ah, La edri. Bilmiyorum. Şaşırıp kalıyor münafık. Bilmiyorum diyor. İnsanlar bir şey söylüyordu. insanları bir şeyler söylerken duyuyordum. Yani insanların ne söylediğini biliyor dünyada. Rabbin kim dendiği zaman Allah denilmesi gerektiğini dünyada bilmiş, duymuş. Ama kabirden ağlamıyor. Bunu söyleyemiyor, diyemiyor. Neden? Çünkü imanı tahkik edememiş. imanı tam anlamıyla yakinen gerçekleştirememiş. amel yok. Değil mi? Allah Teala münafıklardan bahsederken Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Onlar Allah'ı az çok azanırlar. Namaza tembelce kalkarlar. Amel de yok. Değil mi? Bundan dolayı da kabirde bu karşılaştığı sorulara cevap veremiyor. Bizlerden hiçbirimiz kabirdeki bu sorulara nasıl cevap vereceğimizi ne yapmıyoruz? Bilmiyoruz. Var mı garantisi olan? Ben bu sorulara kesin şu cevap vereceğim diye. Ümit ediyoruz, umuyoruz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere öğrettiği gibi sürekli allah Teala'dan ne istiyoruz? Hüsnel Hatime. Hüsnel Hatime. Ne demek Hüsnel Hatime? Güzel son. Neyin sonu? Hayatımızın, bizim hayatımızın sonu. Nasıl olmasını istiyoruz? Güzel. Yani iman üzere. Öyle insanlar var ki hayatlarının bir döneminde, bir bölümünde, başlangıçlarında hidayet üzerine olmalarına rağmen Hayatlarının sonunu nefes verirken dalalet üzere, küfür üzere, inkar üzere verebiliyorlar. Her çağda var bu. Her asırda var. Bu çağda da var. Tanıdığımız, bildiğimiz kimseler adam alimken, Allah. ilim sahibiyken bir de bakıyorsunuz ki ölüm döşeğinde Allah'ın varlığını bile inkar ediyor. Bırakın namazı, haccı, orucu inkar etmeyi. Allahu Teala'nın varlığını bile yani nasıl inkar ediyor? doğru uğruna inkar ediyor. Biliyor allah Teala'nın var olduğunu. Ölüm döşeğinde, can çekişiyor. O sebeple kabirde hiçbirimizin bu konuda bir garantisi yok. Kabire nasıl gireceğimizi biz bilmiyoruz. Hmm. allah Teala'dan sürekli yardım istemek lazım. Allah'ın ayaklarımızı sabit kıl diye değil mi? Allah'ın masabitine diye dua etmemiz lazım. Bizi sabit kıl din üzerine. Hak üzerine sabit kıl. Çünkü kalpler evrilip çevrilen, sürekli değişen bir organdır. Değil mi? Yani kalp bazen birisini çok sever, o sevdiğini birkaç gün sonra düşman edinebilir. Bunu hayatınızda görmüşsünüzdür. Can ciğer dost olarak bildiğiniz bir insanla yani kalbinizden seviyorsunuz. Yani sevgi kalpten geliyor. Onun için her şeyinizi böyle feda edebilecek bir dostluğunuz var. Ama bakıyorsunuz ki daha önceden söyleseler bu sana düşman olacak. Birbirinizle düşman olacaksınız mesela. Belki tasdik edip inanmazsın bile. Öyle bir hale geliyor ki kalp 10 gün, bir hafta, 2 sene, 3 sene, 5 sene sonra yaşadığınız bir olaydan sonra tamamen tersine dönüyor. Adamı yeryüzünün en düşmanı kendinizi en büyük düşman olarak görebiliyorsunuz. Din de böyle. Allah Teala sana sevdirdiği bir şeyi eğer sende bir hayır yoksa, gaflet varsa, dalalete, sapıklığa yöneliş varsa, haktan yüz çeviriş varsa Senin kalbini Allah Teala ne yapabilir, evirip çevirebilir. İşte onun için bizler birbirimize sürekli öğüt vermemiz gerekiyor. Bu konuda, bu konuda, kabirde sorulacak olan üç soruyla alakalı yazılmış e, tek bir kitap var. O da bizim şu anda okumuş olduğumuz bu kitap. Bu bakımdan e, öğüt alma adına, nasihat alma adına. Bizleri böyle gafletimizden, uykumuzdan uyandıracak bir kitap. Onun için bunun şerhini yapıyoruz. Dedik ki Müellif Rahimahullah kitabın özünde, kitabın özünde üç esas denilen kabirin üç sorusunu işliyor. Onları öğretecek, onlara değinecek, onları açıklayacak. Ama oraya gelmeden önce birkaç basamak koymuş, yani giriş koymuş, girizgah koymuş. Bunlarla bir hazırlık yapıyor bize. Kabire hazırlık bunlar. Geçen hafta hatırlarsanız okuduk. Müellif قرأناه، diyor ki, الله يقول: إعلم، Allah رحمك الله، الله سنا رحمته يلزمنا. بيلكي، بيلكي. أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. شو أربع مسائل؟ شو أربع؟ موضوعه، نحن نعلم أننا نعلم أننا نعلم أننا نعلم أننا نعلم أننا نعلم أننا نعلم أننا نعلم أننا نعلم أننا نعلم أننا نعلم أننا نعلم أننا نعلم Her şeyden önce neyin olması gerekiyor? İlmin olması gerekiyor. Yani amelden önce ilim olması gerekiyor. Davetten önce ilim olması gerekiyor. allah Teala diyor ki peygamberine Kul hâdihi sebîli, de ki bu benim yolumdur. Tek bir yol var, o da cennete giden yol. Ed'û ilallahi ala basîratin. İnsanları basiret üzere, ilim üzerine davet ediyorum diye. Yani davet ne üzerine olur? İlim üzerine olur. Diyor ki ilim nedir? Vahve ma, ma'rifetullah İlim denince akla gelecek olan nedir? Allah'ın bilinmesi, Allah'ı bilmek, Allah'ın var olduğunu bilmek. Öyle değil mi? Yeterli mi ilim olarak Allah'ın var olduğunu bilmek? Değil. Değil mi? Bunu bugün Hristiyanlar da biliyor, Yahudiler de biliyor, Mekkeli Müşrikler de biliyordu. Allah Teala var mı? Var. Ardından Allahü Teala'nın her şey yaratıcı olduğunu bilmek. Bizleri yaratan kimdir? Allah Teala'dır. Yoktan var eden Allah Teala'dır. Yerleri gökleri yaratan kimdir? Allah Teala'dır. Mekke'li müşriklere bu soruyu sorduğunuz zaman Allah Teala'nın kitabındaki buyruğu üzerine "Vela ensael tahum men halaka's semawati vel ard? Onlara sorarsan yerleri gökleri kim yarattı diye?" Ne derler? Allah derler. Demek ki ilim dediğimiz zaman Allah'ın var olduğunu bilmek yeterli değil. allah Teala'nın yaratıcı olduğunu bilmek de yeterli değil. Tek başına. Bunu bilip susmak, bu ilimle yetinmek ne değil? Yeterli değil. Çünkü Mekkeli müşriklerin her birinde bu iki itikat vardı. Bu iki ilim vardı. Kabirde fayda verseydi ilk önce kime fayda verirdi? Onlara fayda verirdi. O halde allah Teala'nın ibadeti hak eden tek mabut, tek ilah olduğunu kabul etmek. ibadet tümüyle ve tüm türleriyle kime yapılması gerekiyor? Yüce Allah'a yapılması gerekiyor. Mekke'li müşrikler bunu kabul ediyorlar mıydı? Etmiyorlar. Diyorlardı ki ibadet Allahu Teala'ya yaparız ama Allahu Teala ile birlikte başkalarını da ibadetlerimizden bazılarını sarf ederiz. Onlara adaklar adarız, yalvarırız, değil mi? Araçlar olarak ediniriz. Bunu kabul etmiyorlardı. Bundan dolayı da zaten Ne oldular? Müşrik oldular. Ve kabirde de bu Rabbin kim denildiği zaman bu soruya cevap veremeyecekler. Halbuki ayette diyor Allah-u Teala <gülüyor> Dünyada sorsan onlara desen ki yerleri ve gökleri kim yarattı? Derler ki Allah. kabirde sordukları zaman niye diyemiyorlar? Çünkü ne yapmadılar? allah Teala'nın onlardan istediği ilmi yani imanı gerçekleştiremediler. O da ney? İbadet yalnızca Allah'a yapılır. Eğer bir kul, bir kul dünyada la ilahe illallah'ın manasını bilmezse, sadece Allah'a olan imanı Mekkeli müşriklerin imanı ile aynı hizada olursa, oraya kadar gelmiş, ondan öteye gidememiş ise, dünyada nasıl ki sorulduğunda seni yaratan kim Allah diyorsa, kabirde ne yapamayacak? Aynı soruya cevap veremeyecek. Ne, kimler gibi? Mekkeli müşrikler gibi. وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْاِسْلَامِ بِالْاَدِ اللّٰهِ Nedir ilim? Dedi ki, mühalif diyor ki, şu dört meseleyi bilmemiz gerekiyor. İlim. İlim deyince, önce neyi bileceğiz? Allah'ı bileceğiz. allah Teala'nın var olduğunu bileceğiz. Yaratıcı olduğunu bileceğiz. İbadete layık tek hak ila olduğunu bileceğiz. Ve isim sıfatlarını bileceğiz. allah Teala'nın isim sıfatlarını bileceğiz. Sonra, وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْاِسْلَامِ بِالْادِ اللّٰهِ İslam dinini bileceğiz. Nedir İslam dini arkadaşlar? Bir umumi bir İslam var. Nedir o umumi İslam? Bütün peygamberlerin kendisiyle gönderildikleri tevhid inancı. Bütün peygamberlerin kendisiyle gönderildikleri Allah'a teslim olma, Allah'a birleme inancı. allah Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Bizler senden önce hiçbir Rasul göndermiş olmayalım ki Değil mi? Ancak ona benden başka ibadete layık hak ilah yok. O halde bana ibadet edin demeleri için insanlara demeleri için onlara vahyetmiş olmayalım. Yani her bir Rasule Allahu Teala gönderirken neyi emretmiş La ilahe illallah demeyin. Her bir Rasul gittikleri kavme, gönderdikleri kavme neyle gidiyorlar? La ilahe illallah İşte buna ne diyoruz? İslam diyoruz. Yani Genel manada İslam. Bir de özel manada İslam var. O da ne? Son peygamber olan Muhammed Abdullah sallallahu aleyhi ve selleme gönderilen din. Bunu ne yapmak? Delilleriyle bilmek. Bize yetecek olan kadarıyla bilmek. Yani mesela ilmin farzı ayını var. Değil mi? İlmin kifayet olanı, farzı kifayet olanı var. Farzı ayın nedir? Sen, Ali olarak, Veli olarak o ilmi bilmek zorundasın. Namaz kılıyor musun? Abdest almayı bilmek zorundasın. Oruç tutuyor musun? Orucun ne olduğunu bilmek zorundasın. Farz bu, farzı aynı. Müslüman olduğunu söylüyor musun? La ilahe illallah'ın ne manaya geldiğini bilmek zorundasın. La ilahe illallah'ın ne manaya geldiğini bilmek zorundasın. Eğer bilmiyorsan zaten sen... Bu hiç girmemişsin demektir. Bunu dille söylemek nedir? Yeterli değildir. <gülüyor> mağrifetu dinil İslami bil edille Delilleriyle birlikte İslam dinini yapmak? Bilmek. Başka? <gülüyor> ve mağrifetu nebiyihi Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bilmek. Onu tanımak. Onun nesebini, soyunu bilmek. Değil mi? Nerede doğduğu, nerede yaşadığı, davetinin neye olduğu, insanları neye çağırdığı, mücadelesinin ne olduğunu bilmek. İşte ilim talep etmek arkadaşlar, bu işin ilk basamağı. Bu işin ilk, amelden önce ilimin olması lazım. İlim ehli, onun için diyorlar ki mesela İmam Zuhri diyor ki, مَا عُبِدَ اللّٰهُ بِشَيْءٍ اَفْوَلَ مِنَ الْاِلْمِ allah Teala ilimden daha faziletli bir şeyle ibadet olunmamıştır. Yani, İlim, öyle bir ibadet ki ibadetler arasındaki en faziletli ibadet. İbadetler arasındaki en faziletli ibadet. İmam Ahmet İbn Anbel diyor ki Rahimahullah, Talebul ilmi, afdalul a'mal. Talebul ilmi, afdalul a'mali, liman sohhat niyetuhu. Kim eğer niyetini tasih ederse, niyetini Salih olarak, halis olarak düzelterek ilim talep ederse Bu ilim en faziletli ibadettir diyor İmam Ahmet İbn Ambel. Yani ibadetin en faziletlisi nedir? İlimdir Aynı şekilde İmam Ahmet İbn Ambel diyor ki Rahimahullah İnsanların ilme olan ihtiyaçları Yemek ve suya olan ihtiyaçlarından daha çoktur İnsanların ilme olan ihtiyaçları yemek ve suya olan ihtiyaçlarından daha çoktur. Neden? Çünkü diyor ki Ahmet İbn-i bir insan günde kaç defa yemek yer? Acıktığı zaman iki ya da üç defa yer. Tabi zaman insanı artık abur cubur olduğu için her dakika bir şeyler yiyor. Maalesef. Yani yemek ve içmeye ihtiyaç günde iki defa, üç defa acıkıldığı zaman... duyulur. Ama diyor ki insanın diyor ilme olan ihtiyacı her nefes alıp verdiğince o ihtiyaç nedir? Mevcuttur vardır. Değil mi? Alacaksın, alışveriş yapacaksın, ilme ihtiyaç var. İbadet edeceksin, ilme ihtiyaç var. Yani her anında ilme ihtiyacın var. Onun için ilim çok faziletli bir Amel, ve amellerin en faziletlisi. allah بسöyle كتاب القرآن كلام دیو این نما. ياخش الله من اعبادی العلماء. الله تان حقیلا کرکانلر کیم لدرد؟ علمرز دیو. علمر. بیلنر یانه. الله ترا دان حقیلا کرکان کیم لدرد؟ علمرز دیو. آردندان مؤلف رحیم الله دیوکی الامل. عمل. علم. علم. علم. Amel olmaz. İlimden sonra amel yoksa aynı Yahudilerdeki hastalık baş gösterdi demek. Eğer bir kulda ilim var, amel yoksa bilsin ki bunda ne var? Yahudileşmekten bir pay var. Yani Yahudiler ilim sahibi insanlardı. Biliyorlar, okuyorlar, Tevrat'ı biliyorlar ama ne yoktu onlarda? Amel yok. Eğer amel var, ilim yoksa o zaman o kimsede Hristiyanlardan bir ne var? Pay var. amel olmazsa arkadaşlar kabirdeki o sorguya o sohlete ne yapamazsın? Cevap veremezsin. Allah Teala diyor ki kitabu kitabında vellezinehtedav hidayet üzere olmaya gayret sarf edenler. Hidayet üzere olmaya çalışanlar. Var ya onlar zadehum huda. Allah onların hidayetlerini ne yapacak? Artıracak. Yani hidayet üzere olma konusunda gayret sarf eden Sabah namazında camiye gidip koşan, pazartesi günü oruç tutmaya çalışan, sabah akşam zikirlerini yapmaya çalışan, elinden Kur'an-ı Kerim'i düşürme, düşürmeyip okumaya çalışan, ezberleyen insanlar var ya, Allah Teala diyor ki: "Zadehum huda." Allah Teala onların hidayetlerini ne yapacak? Arttıracak. Bu atahum takvawahum." Onlara takva verecek. Yani bir insan hidayet üzere olmak istiyorsa oturup beklemeyecek. gayret. Hemen ne yapacak? Çalışacak. 3. olarak bilmemiz gereken konu davet. İlim, amel, sonra da bu öğrendiğimiz ilme ne yapacağız insanları? Davet. davet edeceğiz. Allah Teala diyor ki: sen o kavlen?" Daha söz güzel sözü kim olabilir? Mimmen daha ila Allah'a davet edenden. Allahu Teala'ya davet edenden güzel sözü yok. Ama nerede davet nerede olacak? Şeyh efendiye benim cemaatime, benim hizbime, benim grubuma değil. Memen ahsenu kavlen, memen ahsenu kavlen kim men da'a ila Allah. Allah'a davet edenden daha güzel sözü kim olabilir? Allah'a davet. Ve amile salihan ve salih ameller işleyen. Bakın davet edip oturmuyorsun. Ve amile salihan. وَقَالَ اِنَّن۪ي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Allah Teala Peygamberine diyor ki اُدْعُ Davet et اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ Rabbinin yoluna Bakın nereye? Hangi yola? <gülüyor> Rabbinin yoluna اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ Onun için davet nereye olmalı? Allah'ın yoluna olmalı Davet kişiye değil Belli bir hizbe, belli bir gruba, belli bir cemaate değil. allah Teala'nın yoluna olmalı. Ardından da Möylül Rahimahullah diyor ki, dördüncü bilmemiz gereken mesele sabır. İlim, amel, davet ve ardından sabretmek. Çünkü hayat tamamen sabır olmazsa katlanamayacak bir hayat haline gelir. Allah-u Teala kitabı Kuran-ı Kerim'de diyor ki, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُولُونَ مِنْ قَبْلِكَ Senden önce Resuller, Ey Peygamber ne oldu? Yalanlandı. Senin gibi davette bulundular. Değil mi? İnsanları çağırdılar. Karşılık olarak ne oldu? Yalanlama. تَصَبَرُوا Onlar ne yaptılar? Sabrettiler. عَلَى مَا كُذِّبُوا Yalanlandıkları şeyler üzerine sabrettiler. 950 sene sabır gösterdi Nuh Aleyhisselam. Değil mi? 950. 50 sene Ve uzu ve eziyet gördüler Eziyet gördüler Hatta etahum Nasruna onlara ta ki yardımımız Nasrımız desteğimiz gelenek Bu sebeple İlim öğrenen İlmiyle amel eden ve Buna davet eden kimse Sabırlı olması lazım ki Yoksa başaramaz Biz burada görüyoruz mesela Hızlı gayretli geliyor Hocam diyor tamam ben bundan sonra derslere geleceğim Ben de diyor Kuran ezberleyeceğim ama sabır yok. Bir hafta geliyor, ertesi hafta yok. Ammecudu dahi ezberlememiş. Ezberleyemiyor. Niye? Çünkü sabır yok. E, elimde sabır. Onun için diyorlar ki, Arapçada, men sebete nebete. Sebat eden, sebatkar davranan, ne yapar? Ürün verir. Yetişir, kendini yetiştirir. Az da olsa, bir insan her pazar günü gelip burada az bir Kur'an dinletse, Kur'an okusa, ezberlese, bir sene sonra am meclisi bitmiş olur. Geriye baktığı zaman der ki ya Subhanallah ben namaz surelerini ezbere bilmiyordum. Ama şimdi am meclisini ezberledim. Yani i̇lim sabara ihtiyaç duyuyor. Yani İmam Bukhari, Bukhari adlı kitabını, hadis kitabını kaç senede derliyor? 18-20 senede. Onu şerh eden Hafız İbn Hacer aynı şekilde. Kaç senesini veriyor o kitaba. Demek ki sabır. Tabi sabır nedir? Sabır kalbini yapmak hapsetmek. Kalbi sabrettirmek. Kalbi tutmak. Tabi sabır denince ne sabır? Allah'a itaate sabır. Yani gece yatacaksın de 12'de, 11'de neyse. Saatini kuracaksın saat 5'e. 4 saat, 3 saat uyuyacaksın. Ve abdest alıp camiye gideceksin. tamamen bir sabır gereken. Yani bunu bu, bu eğitimi asker özel timlere veriyorlar değil mi? Az uyku. Ondan sonra sabahın karanlığında kalkmak. Ondan sonra cami işte bir camide onlar spor yapıyorlar. Sabır ölçüyorlar. Sabırların dirençlerini. Demek ki ibadet sabra yani ihtiyaç duyulan bir şey. Ama ibadetin şöyle bir güzelliği var. İbadetten sonra insanın kalbine, gönlüne ne geliyor? Bir huzur, sükunet. Değil mi? Ki, yani hiçbir şey yok bunun. Bir karşılığı yok. Dünyada bunu elde edebileceğin başka bir şey yok. Doktorlar ilaç veriyorlar ama onlar da fayda göstermiyor. Bugün hastanelere gidin. Adamın her şeyi var. Ama ne yok? Huzur yok. Başka ne sabır? Günahlara karşı sabır. Günahlara karşı sabretmek. Adamın canı sigara içmek istiyor. Nefisini alıştırmış. Ama sabretmesi lazım. Harama bakmak istiyor, ticaret yapacak haramla ticaret yapmak istiyor, sabredecek. Başka neye sabır? Ka kadere sabır, başına gelen musibetlere, belalara sabır. Başına bir bela gelebilir mi? Gelir. Telefon gelebilir ki, işine ne olmuş? Son verilmiş. Eşine bir şey olmuş, evine bir şey olmuş. Bunlar her an bizim için olabilecek şeyler mi? O şeyler. Burada ne gerekiyor? Sabır gerekiyor. Diyor ki muallif rahimahullah. Peki bunların delili nedir? Delili. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. Asra yemin olsun. Geçen hafta hatırlarsanız açıkladık. Asra yemin olsun. Asra and olsun. İnnel insanele fî husur. Muhakkak ki insan diyor Allah'a hüsrandadır. Zarardadır. Bütün insanlık. Bütün insanlık hüsrandadır. Herkes zararda. Gerçekten de öyle. Bakın. Müşri, Hıristiyanı, Yahudisi hepsi zararda. Ancak illellezile amenu, iman edenler. İmanın tarifini nasıl yapmıştık? İman neydi? İmanda şu beş şeyin olması gerekiyordu. Beş tane nun demiştik. Beş tane nun. Nun harfiyle bitiyor. Neydi onlar? Ne diyoruz? Evet diyoruz ki, tasdikun etikadun bilcenen. el-cenan kalp kalple itikad tasdiqun bil lisan dil ile söylemek amelun bil arkan azalarla amel يزيد بطاعة الرحمن ينقص بطاعة الشيطان شيطان itaat lada 5 tane nun imanın tarifi bu kalple itikad dil ile söylemek, azalarla amel etmek, rahmana itaatle artar, şeytana itaatle azalır. İman budur. Allah Teala diyor ki iman sahipleri ve amilus salihat, salih amel işleyenler. Salih amel ne demek salih amel? Yani Allah'ın yüzü için, ihlas ile Allah için yapılan yeterli mi değil? Sünnete uygun olarak yapılan. Sünnete uygun. Ne demek sünnete uygun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde bu ibadetin bir aslının olması lazım. Şimdi adam camiye gidiyor koşa koşa ihlasla samimiyetle Allah için diyor ki bu gece diyor Mevlid kandili diyor peygamberin doğum günü. Şimdi bu salih bir amel oldu mu? Şimdi bakın yatsı namazında camiye gittiğiniz zaman bir bakın kaç saf cemaat oluyor genelde iki saf üç saf. Mevlid kandilinde gittiğiniz zaman kaç saf oluyor? Camiye giremiyorsunuz. Peki, bu ameller merdut mu, makbul mü? Merdut. merdut. Niye merdut? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, men amile amelen, kim bir amel işler, kim bir amel yapar? Camiye mevlüt kandiline gelmek gibi. Leyse aleyhi emruna, bizim emrimizin emrimizin olmadığı bir iş yaparsa, fehuva redd. O diyor redd olunmuştur, merduttur. Yani, Bir şeyi yapanların çokluğu seni aldatmasın. Şimdi insanlarda ne var? Bakıyor adam camdan, ya diyor, herkes camiye gidiyor bu akşam diyor mesela. <gülüyor> ben de gideyim diyor. Niye? ilim yok. Salih amelin, salih amel olabilmesi için ne gerekiyor arkadaşlar? İhlas ve sünnete Uygundur. uygunluk. allah Teala diyor ki, işte salih amel işleyenler. Ve tevasav bil hakkı, hakkı tavsiye edenler. وَتَوَاسَهُ بِسْسَبْرِ Sabrı tavsiye edenler. Dikkat ederseniz, müellif Rahimahullah'ın bu girişte, bu mukaddimede zikrettiği her şey, bir sonrakini gerekli kılıyor. İlim neyi gerekli kılar? Amel. Amel neyi gerekli kılar? Daveti. Davet neyi gerekli kılar? Sabrı. Yani ilim varsa, ne olmak zorunda? Amel. Amel varsa, yani bir, sen ilim sahibisin, amel sahibisin, hanımının, çoluğunu, çocuğunu, namaza kaldırmıyorsun. Mümkün mü? Değil. Olmaz. İlim, amel, da et, sabır. Evet. Diyor ki Şafii rahimeullah, "Lev ma anzal Allah Allah Teala indirmemiş olsaydı hujjaten ala halkihi insanlara ve cinlere ille hazi's surete, bu sureden başka hiçbir şey indirmemiş olsaydı bu sure onlara yeterdi." Gerçekten öyle. İlim ehli diyor ki çünkü İman edin. iman edilmesini istiyor bu ayet. Demek ki iman edilmesini istiyorsa insanlara iman, neye iman edilecekleri ne yapılmıştır? Açıklanmıştır ki iman edin diyor. Amel edin diyor. Salih amellerde bulunun. İnsanlar ile salih amel yapacaklar? Demek ki bu da onlara açıklanacak ki yani bu sure tek başına insanlara gelseydi, Kur'an olarak insanlara bu yeterdi. Bu sureyi açıklayan bir peygamber gelirdi. kitap olarak, Kur'an olarak bu sure yeter diyorum amca. Gerçekten öyle. Ne yapmış? Her şeyi bu sure ne yapıyor? İçersine alıyor. Şey, Albani'nin de tasdik ettiği, ettiği bir hadis var. Sahabeler bir araya geldiğinde ayrılırken ne yaparlarmış? Asıl suresini okurlarmış. Asr suresini. Niye? Çünkü neye teşvik var? İmana, salih amele, davete ve sabra. Teşvik var. قال البخاري رحمه الله امام Buhari rahimehullah diyor ki Babul ilmi qablil kavli vel amel Sahih Buhari'de böyle bir bab başlık var. İmam Buhari rahimehullah dinde nedir? Bir alimdir. Bu dini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bizlere aktarmaya çalışmış bir alim. Hadisleri almış, hadisleri Rivayet etmiş ve bu hadislerden bir şeyler anlamış, fıkıh etmiş. Onun fıkıh anlayışı. İmam Bukhari'nin fıkıh anlayışı nerededir? Yani İmam Bukhari'nin fıkıh kitabı var dersek, ya, hata etmiş olur muyuz? Olmayız. İmam Bukhari'nin fıkıh kitabı nerede? Kitabının o Sahih Bukhari'nin başlıklarında. Yani İmam Bukhari fıkhını nerede aktarıyor bize? Hadisten önce koyduğu başlıkta. Veyahut ayetten önce koyduğu başlıkta. Yani i̇mam Bukhari'nin kitabı ayrıca bir fıkıh kitabıdır. Peki fıkıhı nerededir? Bab başlıklarında. Bakın ne diyor İmam Bukhari? Babul ül ilmi kable'l kavli vel amel. Bir sözden önce, bir amelden önce ilmin geleceğine dair bab. İlim sözden ve amelden önce gelir babı. Nereden çıkardın bunu ey imam? Delilin ne? Fıkhını, bu fıkhı neye dayandırıyorsun? Diyor ki, Kavlu Teala, Allah Teala şöyle buyurdu. Fa'lem. Fa'lem. Ne demek fa'lem? Bil ki. Fa'lem. Neyi bil? La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allah Teala bakın, Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, fa'lem bil. Kul demiyor, kul. Ne demek kul? De. Kul la ilahe illallah, la ilahe illallah. Bugün var ya, oralarını, oralarını sallayan, raks yapan, dans eden, Zikir çeken tarik Bu ayet okuyorlar. Fa'lem ennehu la ilahe illallah. Sonra başlıyor. La ilahe illallah diye böyle halkalarla, dansla zikir çekmeye. Ya allah Teala kol demedi ki, deyin demedi ki. Fa'lem Bil La ilahe illallah bil Vestagfir li zembik Ve günahlarına ne yap? İstiğfar et. Şimdi bu ayetten İmam Bukhari ne diyor? İlim neyden önce gelir? Sözden ve amelden önce geliyor. Çünkü La ilahe illallah, Allah-u Teala önce bize ne yapıyor? Bil diyor. Manasını bil. Önce bil, sonra Vestagfirli zembik. Amele geç. Ne o amel? İstiğfar et, estağfurullah da söylemeye başla. Demek ki ilim amelden ve sözden ve amelden önce geliyor. Febede bil ilmi kablel kavli vel amel Ne yapmıştır? Burada e, ilimle başlamıştır. allah Teala ayet-i kerimede kable'l kavli vel amel. Böylece ilk mukaddime bitmiş oldu. İkinci mukaddime de yani ikinci girişte müellif kabirde sorulacak olan kabirde sorulacak olan sorulara hazırlık ikinci basama, hazırlığın ikinci basama ise diyor ki müellif rahimahullah İ'lem إعلم. Ne يعني إعلم؟ بيلكي. مولف بزمله يتحدث. بيلكي. رحمة ك الله. الله سنا رحمة. تذكروا في الدرس. هذه طريقة من طرق علماء السنة. ما هي هذه الطريقة؟ طريقة تعليم الطالب. ماذا يتعلم؟ الطالب يتعلم من الطالب. الطالب يتعلم من الطالب. الطالب يتعلم من الطالب. الطالب يتعلم من الطالب. الطالب يتعلم yirhamukum men fissema errahimon yerhamuhum errahman errahimon yerhamuhum errahman merhamet sahiplerine rahmet sahiplerine rahman ne yapar merhamet eder hadisini rivayet ediyorlardı. Müellif tarahimehullah diyor ki "E'lem rahimaka Allah? Allah sana rahmet eylesin." Bilki أنه يجب على كل مسلم ومسلمة هر erkek ve kadın Müslümana bilmesi gerekir. Taallumu salasi hazihi'l 3 mesele. Şimdi burada da Üç meseleyi sayacak. Ve amel ve Bu üç meseleyi bilip ne yapması vaciptir. Amel etmesi. Bu üç meseleyi bilecek ve onunla amel edecek. Bakın bunların hepsi kabre hazırlık. Kabre bir hazırlık. El <gülüyor> ula birincisi en Allah halakana. Şunu bilmemiz gerekiyor. Allah bize ne yaptı? Yarattı. Bu <gülüyor> razakana. Hızlıklandırdı. Velem <gülüyor> ne bizi terk etmedi. Hemelen. <gülüyor> başıboş. Yani allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki <gülüyor> Sizleri başıboş yarattığımızı mı zannediyorsunuz? Yarattık gezin dolaşın hayvanlarıyla. Böyle bir şey yok. Hayvanın bile bir şeyi var değil mi? İnek yiyor ot yiyor sabahtan akşama kadar. Akşam geliyor sağıyorlar. İlk bilmemiz gereken husus bu. بل ارسل الينا رسولا. Yani biz Allah Teala ne yaptı? Bir resul gönderdi. Elçi gönderdi. فمن اطيعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار. Kim o resule itaat ederse cennete girer, kim de isyan ederse cehenneme girer. Ve delilü kavluhu taala bunun delili nedir? İnne ersalna ileykum rasula. Biz size resul gönderdik. Kem şahiden aleykum. üzerinize şahit olarak. كَمَا اَرْسَلْنَا اِلَى فِرْعَوْنَا رَسُولًا Firavuna bir Resul gönderdiğimiz gibi. فَاسَا فِرْعَوْنُ اَرْرَسُولًا Firavun ise Resul'a isyan etti. فَاَخَذَنَاهُ اَخْذَنْ وَب۪يلًا Onu ne yaptık? Yakaladık. Azabımızla yakaladık ve helak ettik. Demek ki ilk bilmemiz gereken mesele bu. Önümüzdeki hafta bunu tafsilatıyla açıklayacağız. Şimdi üç meselenin kısaca ne yapıyoruz? yapıyoruz Neydi ilk, ilk mesele? Bilmemiz gereken mesele. Allah Teala bize ne yaptı Yasin? Yarattı ve başıboş bırakmadı. Bizlere ne yaptı? Bir peygamber gönderdi, bir resul gönderdi. İkincisi En <gülüyor> Allah la yerda en yuşrak ma'hu ahadun fi ibadetihi. Allah Teala ibadet et konusunda kendisine hiçbir kimsenin ortak koşulmasına razı değildir. Olmaz. İsterse bu ortak koşulan melek olsun. Melekun mukarrab İsterse bu Yun Mursel bir Rasul olsun. Değiştirir mi? Yani bir insan diyelim ki ağaca tapıyor, bir insan puta tapıyor, bir insan da peygambere tapıyor, ibadet ediyor. Bunların yapmış olduğu her bir davranış şirk. Peki, peygambere ibadet ettiği için Bu adamın yapmış olduğu şirki hafifletir mi bu yaptığı şirk? Yok. Hayır. Ağaca tapan da aynı. Peygamber'e tapan da aynı. Ve delilü kavlu ta'ala. Bunun delili nedir? Ve ennel mesajı delillah. mescitler Allah'ındır. dair. Fela tedu'u. Dua etmeyin. Tabi dua. iki manada kullanılıyor. Dua. iki manada kullanılıyor. Nedir o? Aynen. Dil ile yapılan dua. Diliyle yaptığımız dua, bir de hal ile. Ne demek hal? Azalarımız yaptığımız dua. Namaz bir duadır. Namaz kılarak ne istiyorsunuz? Cenneti istiyorsunuz. Değil mi? Oruç bir dua mıdır? Doğrudur. Ne istiyorsunuz? Cenneti istiyorsunuz. Ateşten kurtulmak istiyorsunuz. Bunun tafsilatını da önümüzdeki hafta değineceğiz. Allah Teala diyor ki: Oduoni estajib lakum. Bana dua edinsin duanıza. İcabet edeyim. Dua diyor ki bana diyor ibadetten şey yapanlar, kibirlenenler. Ennelez nestekurun ibadeti. Ayetin başında dua edin diyor. Ardından diyor ki bana ibadette büyüklenenler cehenneme alçaklar olarak gelecekler. Demek ki ayet-i kerimenin başında dua dediğini Allah Teala ayetin sonunda ibadet diyor. Bunlara Allah nasip ederiz önümüzdeki hafta. Deyince üçüncü mesele ise üçüncü mesele ise Enne men ete arrasule ve vahhadallah. Kim Allah'a, kim Resul'a itaat eder? Allah'ı birlerse, tevhide inanırsa La yecuzu lehu muvalatu men haddallaha ve Resul'e hu. Allah'a ve Resul'üne düşmanlık edenlere dostluk beslemek caiz olmaz. Şirki de sevmeyeceksin. Şirk ehlini de sevmeyeceksin. Müşrikler Allah'a diyor ki İnnemel muşrikkûne Neces. Kur'an kendine diyorlar. Böyle. Pis diyorlar. Yani. Kim duyacaksın? Peygamberimiz diyor ki, Akhricul Müşrikine Min Ceziretil Arap. Müşrikleri Arap Yarımadasından çıkartın. Niye? Çünkü onlar allah Teala Teala'ya ortak koşuyorlar. Velev kâne akraba karib. Diyor ki, velev ki bu müşrik olan adam senin en yakının olsa, baban olsa. Sevmeyeceksin. Ve delilü kavlu Teala لا تجلقوا من يؤمنون بالله واليوم الآخرة وعدون من حاط الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابنهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولاك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولاك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ayetini müellif burada zikrediyor bizde bu ayeti zikrederek bu ikinci girizgahı İkinci girişi de bitirmiş olalım. Önümüzdeki hafta inşallah tafsiratıyla, ayrıntısıyla ne yapacağız? Alacağız. ve